İnsanlar 2009'un son gününde Modern Sabahlar Radyomuzda Yine sizi bu son günde bırakacağımızı mı zannettiniz? <gülüyor> Oktay Bey hoş geldin Siz neye gülüyorsunuz? Ee, ben bir arkadaş bir şeye gülüyordu ona gülüyorum ben. ha, Anladım benim esprimi Sen de beğendin yani Herhalde kimin espirisine gülüyor mu? Siz Sevgili dinleyiciler e, Fahir denen e, arkadaşımız bu sabah gene yok çünkü e, dün açıkladı, akşamları boğazı şişiyormuş, e, boğazı şiştiği için aldığı ilaçta uyku yapıyormuş, e, bana da son derece mantıklı geldi. <gülüyor> böyle demesi, e, o yüzden geçmiş olsun diyoruz bir kez daha. Vallahi hasta, hasta adamın şeyi yapılmaz, hastayım diye adamla uğraşmayacaksın, Be kardeşim moruk. <gülüyor> Yani o yüzden e, geçelim. Biz gündemimize bakalım ya. Durduğumuz kaba. Buyurun hızlı efendim. Hızlı, hızlı hızlı gündemimize bakalım. That was a good life. Ver yansın. That was a good life. E, ne bakayım. dediğimize de dikkat edelim. Buyurun efendim. Ağzımızdan <gülüyor> çıkanı kulağımız duysun. Kulaklık bunun için. 40 yılda bir Luke Skywalker'la ilgili konuştuk. Hakikaten onda da bir coştuk. Onda da birilerini kırdık. <gülüyor> kırdık <Anladın gülüyor> kadar. Yani orada tam böyle kozmik de değil galaktik rezalet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel haberler vereceğim. 31 Aralık yani yılın son gününde. Ee, yom yom yom yom yom yom. Ee, Sinem Koballar da Turan evleniyor. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye... Bugün mü evleniyorlar? Bugün diyeceğim, tur Dur bakayım. Nisan ayında nişanlanacak. Haber haberini temürlü. Bugün veriyor. Ben Haber bugün? bugün öyle anladım. Haber bugün. Ondan sonra e, bunu bir verelim. Güzel bir evlilik haberi. Ee, şey yapalım. Paylaşmış olalım. Sinem Kobalt. Sinem Kobalt da şey biliyorsun. Biliyorum canım. Selena. Hı hı. Kobalt diye yazabilir artık. Eşinin soyadını sadece harfini al. Yıllarca bu eksikliği hissettim demiş. Ee, ay ya şu şey vardı ya. Avustralya'nın büyük bir reklam çalışması vardı 2009 yılında. Neydi o? Hatırlar mısın? Ha, buraya bekçi olmak ister evet, misin? Buraya bekçi olmak ister misin diye dünyada işte bilmem kaç bin başvuru olmuştu falan filan. O bir tane adam seçilmişti ya. Buraya bekçi olursanız hiç Ayaz'da kalmayacaksınız demiş. O oh, bir tane adam seçilmişti bir enerjik bir şey evet. Çıl çılgın bir adam seçilmişti çılgın canıtı çılgın canıtı maalesef 35 bin adayı geride bırakarak 6 ayda 135 bin dolar kazanan İngiliz Ben Southall ne demiş görev süresinde olmasa çok az bir süre. öldürücü bir deniz tarafından yaralanmış ve hastaneye kaldırılmış hadi buyurun ya. dünyadaki bütün paralar şimdi o acıyı dindirmez 6 ayı deniz kaplumbağalarını besleyip balinaları gözleyerek 2 haftada bir de internet günlüğünü yazarak geçirmiş zaten. Senin ne işin var okyanuslarda? Sen bir bekçi olarak ne işin var öldürücü balinalarla? Yok öldürücü deniz anaları ile. Öldürücü deniz anaları bu hiç planda olmayan bir şey işte bu ya. O kadar Arkadaşlar. şeyini yaptılar cennet adası cennet adası şöyle güzel böyle güzel dediler. Herkes bir akın akın turist sayısı bilmem kaç, yüzde kaç patladı. Ama işte Deniz Anası tarafından yaralanmış. Bu da haber olacak şimdi. Bakalım ne yapacaklar. Hmm. Bulgaristan'da geçen yaz göstermeye başlayan Türk dizileri. Ülkedeki isim geleneğini değiştirmiş. Nasıl? İsimler mi değişmiş şimdi? Tabii. İsimler değişmiş. Polat ve şey mi koyuyorlar, memati mi koyuyorlar çocukların ismini? Son bir yılda yeni doğan bebeklerin çoğuna Türk dizilerindeki ünlü karakterlerin isimleri veriliyormuş. Mesela Bin Bir Geceden Onur. Hmm... Ya. adamın gerçek ismi değil mi o? Yo, Diyor. Yok dizideki ismi lo. O dizideki ismi sanırım. doğru. Gerçek ismi Sinan Karahan bildiğim kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> ya, çok hatırlamıyorum. Ondan sonra ona yakın dizi, Türk dizilerinden bilinen Orhan. Orhan. Orhan nerede ya? Orhan Orhan <gülüyor> var işte. Kurtlar Vadisi'nde var Orhan. <gülüyor> Ege. Onur. Berç. Onuru biliyoruz. Berç Belki bilmiyoruz. Atilla, Nuri, Kenan. Nerede bir Behlül? Nerede bir... Onlar önümüzdeki Beşir. sene. <gülüyor> Beşir nerede? Beşir. Onlar da gelecek kadar. Hiç merak etme. Ondan sonra Türk isimleri moda oldu deniyormuş Bulgaristan'da. Ee, o yüzden şimdi yavaş yavaş Türk isimleri konmaya başlanıyor. Bulgaristan'da yeni konulan isimler. Öyle bir şey. Ondan sonra saat 13'ten sonra bilet almayın demiş. Niye? Ne bu ya? Mini piyango yetkilileri tutmuşsun. Ayarlayamadık tutmuşin. işimizi. Ee, Milli Piyango yetkilileri çekilişin saat 13'de başlayacağı ve bu saatten sonra bilet alınmaması konusunda uyarmış. Ee, Milli Piyango Şube Müdürü Reşat Serbi saat 13'den itibariyle 200 lirayla 500 bin lira arasındaki ikramiyeleri kazanan numaralar belli olacak. Çekilişin başladığı andan itibaren bilet satışı uygun değildir demiş. Yani eğer öyle çok yakından takip ediyorsa eğer bilet satan kişi... Sonuçları falan ee, hiçbir şey çıkmamış olduğu kesin olan en azından 10 ikramiyeler çıkmamış olduğu kesin olan biletlerden size verebilir diye uyarı yapmış saat 13'dan sonra. Ama yasak değil anladığım kadarıyla. Yasak değil de adamlar araya çıkmamış kesin çıkmamış biletleri çakabilir diyor. Bileti satanlar. Ha buna bir şey çıkmadı falan diye bakıp bakıp satar adam. Onu nereden anlıyorlar ya? Yani kim nerede yayınlanıyor? Onlar açıklanıyor. Yo, açıklanmıyor mu? Aa, ne bileyim açıklanır. Gerçi Milli Piyango'yu satan adam biliyordur herhalde nereden açıklandığını onu. Milli Piyango böyle dediyse açık açık. Biz de şey yapmayalım yani. Adam söylemişti. Işte. Almayın diyor. Almayın diyor. Tamam aldım. Allah CM yok şu noktadan sonra. Sahte içki körlük yapıyormuş. Ne diyorsun? Sanki gerçek içki çok faydalı da yani... Gerçek içki gözlere faydalıymış A vitamini ya <gülüyor> Doğrudan A vitamini Şarabımı çekiyorum Şahana dönüyorum diye insanlar Ondan sonra Bakıyorum şeyin, Kitabı çıktı biliyorsun Masaradan sonra. <gülüyor> Mashar Olmak Evet cd'si de varmış içinde Ondan sonra Nasıl ağladığını ilk umre ziyaretinde nasıl ağladığını yazmış Hayatına dair anların Geçtim bana da alınacak güzel hediyelerden biriydi. Kimsenin de aklına gelmemiş olması son derece ilginç geldi bana. Neyse diyorum e, efekt panelini dönüyorum. <gülüyor> Ondan sonra bakalım. Şimdi bir genel toparlama yapacağız. 2009'un toparlamasını yapacağız. Hı, onun için keşke biraz erken gelseydik ama neyse artık. Ya bir şey diyeceğim. Toparlanır bu... topar. Toparlanır toparlanır. Topar, topar, topar. <gülüyor> Cem Yılmaz'ın yaşı e, keşke daha kısa olsaydı diye şey yapılmış. Ya ne derdi var millet? Nereye yetişiyor ya? Yani a ben bunu anlamıyorum. Filmin nesini kısa istiyorlar? Abicim Cem Yılmaz'ın yaptığı bir şey tam olarak sevilemiyor Türkiye'de. Sen bunu bilmiyormuşsun. İlla bir yamuk bir tarafı göz önüne sokulacak... Keşke daha kısa ortaymış. Yaşı Batı galasında basında karşısına çıkmış işte Cemilmaz ve film oyuncuları. Cemilmaz bir soru üzerine Amerika bizim filmlerimizi anlamaya çalışsın. Bakın Avatar'ı anlamak için gözlük takıyoruz esprisiyle ee, yakmış yıkmış ortalığı. E, keşke bunu okumasaydım. Destek <gülüyor> verdikten sonra bu esprisini canlı yayında okumuş olma. ya da işte boş, buluna, boş bir ürüne geldi o boş zaman. Boş geldi. 103'ten bile 2009'un en iyi şarkılarının geri sayımını yapıyor sevgili dinleyiciler Geldik 58 numara oya Bakınız kim var karşımızda 103'den bire Günaydın Günaydın Günaydın Radyo türesinin The One 2009'un son gününde de sizlerle birlikte 2010'a bir bakıyoruz. Ama 2009'u anlamadan, 2009'u hissetmeden 2010'a bakmak mümkün mü sence? Sevgili Oktay, mümkün mü sence? Mümkün mü? Mümkün mü? Evet mümkün mü sence Siz hala aşı olmadınız değil mi Olamadık tamam Allah'ım ne biçim ya Aşı, aşı olacağız, olmak istiyoruz deyip de olamayan bir tek siz varsınız Biz varız galiba abi, hakikaten ya Şey diye dolaşsaydım ortada gene bir duruşum olurdu en azından Yok aşı istemiyoruz sen bir havası var onun Tabii canım yani... Aşı olacağım deyip aşı olacağım demeyen de havası var Aşı olacağım de alamadık Aşı olsak mı olmasak mı diye demenin bile neredeyse bir <gülüyor> havası oldu ülkemiz Aşı olalım çünkü şu olmayalım ama şu şu sebeple falan diye. E sen şimdi nasıl Bu aşı beleş ya. Mı? Evet. Ben gidip bütün memleketin sağlık ocaklarına kendime çaktırsam aşıyı. Bir noktadan sonra bende rahatsızlık başlar mı? Fazla aşıdan. Zaten bir tanesini çaktırınca da şey oluyor. Bir halsizlik falan oluyor. Tam o halsizlik geçer gibiyken hemen başka yere. Belli oluyor mu böyle bir şeyini işleniyor mu? Yok canım nereden belli olacak? İstediğin gibi çaktırırsın yani aşıyı. Tabii canım. Mayat diye adın çıkana kadar. Yani o da olabilir. O da olabilir. İstedi i̇stediğini yaptırabilirsin abi ama yani şey olmaz tabii. Bu beden benim abi. İstediğimi yaptırırım ya. Doğru. Şimdi Kaledin bakalım. Kalenin bedenleri değil sonuçta. <gülüyor> istersen kapatalım 2009'un son esprisi bu olsun o derse. Vallahi bence bu ya. Espri, espri yapmadan bitirelim Aynen. bence <gülüyor> En iyi unutturacak şey o. E, bu arada Aydın Doğan da biliyorsun istifa etti. O ne demiş? E, o İngilizce bir şey söylememiş. Ayda. Ne bir yanlışlık mı var acaba ya? 500 mi <gülüyor> falan. Arzuğan Doğan Yalçın yönetim kurulu başkanlığını üstlenecekmiş. Önümüzdeki thank günlerde you falan deseydi en azından. Thank. En azından bir thank you, goodbye. Bye bye. Ne <gülüyor> gideyim şey. yılbaşı tacizcilerine kameralı takip. Niye şey Kameralı zaten hep kameralı takip televizyonlardan izliyoruz ondan sonra milletin kızları sıkıştırmasını falan şey gibi yani böyle millet hani bir iki tane e, adamın şey sapıklığı da değil gürur halinde adeta böyle çevirir gibi sen kuzeyi tut ben güneyi tut falan diye zaten kameralı takipteler. Valla öyle İstanbul valisi bir açıklamalar yapmış da nerelere gidilmeyeceğini söylemiş sanki. Alışveriş merkezleri, eğlence mekanları, otogar ve halkın yoğun olarak bulunacağı noktalarda güvenlik tedbirleri son derece arttırılacaktınız. Dikkat ettiysen şey, Muammer Güler gibi şey yapmaya çalıştım. Aynı yaptın ya. Aynı oldu mu? <gülüyor> Zaten böyle doya doya bir Muammer Güler taklidi dinlemeyle yıl olmuştu. İyi oldu teşekkürler Ginko Biloba, bir, bir, bir şey daha söyleyeyim Muhammer Gülerle bitmesin e, faydalı bir şeyden bahsedeceğim Ginko Biloba deyince ne geliyor aklına saçma sapan pahalı bir bitki <gülüyor> pahalı bir bitki dünyanın yaşayan en eski ağaçlarından olan ve 200 milyon yıldan beri varlığını sürdüren Ginko Biloba'nın e, beyni giden kan dolaşımını arttırarak kavrama ve bellek gücündeki azalmayı yavaşlattığı iddiası vardı biliyorsun e, bellek güçlüğünü ortadan kaldırıyor. Tamam, evet öyle bir şey var. Doğru. Zihin açar falan. Zihin açıyor. Işte kan dolaşımını, beyne giden e, kan dolaşımını arttırıyor. Evet, Kabrama yeteneğini diyorlar, arttırıyor falan ama. filan. Ve bu yüzden böyle küçük küçük atlar satılıyordu. Bir şey satılıyordu falan. öyle çıktı değil mi? Pittsburgh Üniversitesi'nde yapılan anlaşıp, e, araştırmaya göre e, fos çıkmış bu iddia. E, belliydi zaten ağacın isminden. Ginko. Ginko içinde. Bunun içinde ginko var. Beyne gider. Direkt beyne giderdi. İyi mabet, buna sevindim Mabet ağacı da diyebiliriz aslında Ginko biloba'nın Türkçesi oymuş hmm, Hep öyle mabet ağacı diye bizim mahallede bütün ağaçlar mabet ağacıydı Sonra nedense adı ginkoya döndü Niye bu araştırmayız daha zamanında yapmadılar da senelerce bizi uğraştırdılar ya Biz uğraşmadık ya ilaççılar uğraştı bütün, Nasıl bizi uğraşmadık Beni... Bütün ilaçların haplarını çekip üstüne ginkoya yazdı. Öyle mi oldu Tabii canım ne olacak Sen Bunu içiyorum ama bunun içinde ginkoya galiba diyebilecek adam var mı Bilmiyorum. Bizi... Sen bir faydasını gördün mü? Yarım kutu Ginko Bilova içtin çünkü sen. Yarım kutu. Bir seferde içmiştim ben ama ile karıştırıp içtiğimden baya bir çarptı. Yani Daha hemen, bile unuttum Hemen ben. ertesi günü zaten etkilerini gördün sen. Hı hı. Ertesi günü değil. 3-5 saat sonra sonra... Ee, biraz bir şey yaptı, Sağlığın değerini anladım böylece Öyle bir şey olabilir Yani bu kadar zor muydu bu araştırmayı yapmak bilmiyorum da 3069 deneyin yarısına verilmiş Yarısına verilmemiş falan filanmış da Bilmem neymiş de Ondan sonra bir şey olmadığı ortaya çıkmış O yüzden almayın Anlamlı bir Yollar. fark bulunamamış iki grup arasında Vallahi Hadi var. hayırlı olsun Ginkgo blabacılar ha. Bakalım 2010'da hangi ağacın kökünden Zihnimizi Uzaylıların zihniyle Aynı frekansa getirecek Ah <gülüyor> Bir söz ustalığımızda araybemimiz var. Bir anda değişir <gülüyor> Seneye görüşürüz diye bir şak yapmıştık. <gülüyor> Biz de Pazartesi merhaba diyeceğiz size onu hatırlatalım. Yarın sabah yayında yokuz. Olsanız zaten 9'da geliyorsunuz diyen dinleyicilerimize seneye görüşürüz diyoruz. <gülüyor> Devam edelim buyursunlar efendim. Ya şimdi yazılmış çizilmiş 2009 olayları falan fıstık dedi. Senin aklında 2009 nasıl? Yani şöyle bir genel şöyle arkana durup baktığın zaman. Şöyle bir dönüp. Senin bakıyorum. açından ama yani ülke değil. Memleket açısından yani mem değerlendirebilir miyim? Yani ondan da <gülüyor> <değerlendir> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok sevdiğim bir yazardan bir anlatıyla değerlendirebilir miyim? <gülüyor> ee, senin için nasıl? 2009. Ha? Kız okula başladı. Evet. Evet. Yeni eve taşındık. Evet. Ondan sonra Feyre araba aldık. Evet, onu düşünüyorum. Eee, ameliyat oldu. Ben ameliyat oldum. Ya evet, aslında senin ameliyatın var 2004. Ee, doğru, o anali kaybettim... Evet. Tatsız bir yıl gibi görünüyor da ben öyle şeylere çok tatsız demiyorum ya. Yani hepsi doğal akışı içinde olan bir takım olaylardı üst üste. Bir, bir kısmı üst üste oldu ama sonuçta ne yapacaksın yıl yani geçiyor gidiyor işte. Yani genel olarak böyle bir iyi diyorum ben genel. Kötü veya iyi diye, diye düşünce iyi değerlendirmesi çıkıyor Yani de şimdi işte, 2009 kötüydü diyerek gidip bir yerden bir para alabiliyorsak kötüydü diyelim. Yani 2009 çok kötü geçti. 2009'un kötü geçmesi 2010'un iyi geçeceğinin garantisi ise de şey yapalım. Kötü diyelim de. Ama 2009'da şimdi de memleket açısından değerlendirmeni istiyorum. <gülüyor> Şöyle çünkü yani tamam kişisel değerlendirdik 2009'u. Bence de iyiydi. İyi bir yıldı diğer yıllara göre. Ama yani şeyi düşün. Memleket açısından çok kafa karışmadı mı? 2009'da yani Galiba o, en çok kafanın karıştığı yıl 2009. Hayır, o herhalde 2007'de son seçimler vardı değil mi? Genel seçimler. Evet genel. Yani, 2007'nin öncesinde başlayan böyle artık net ikiye kesin ayrılma. 2009'da şey oldu yani ortada kalanlar. iyice seyrekleşti. İyice seyrekleşti. Aslında bak bu evet ya bu çok önemli. Yani, bir de iyice zorlaştı bir yıl oldu zor 2009. Evet zor oldu. Yani bir, bir yandan da her o konuda konuda yurtlar haklı, bu konuda şunlar haklı demek iyice zorlaştı yani. Her konuda ikiye bölündü. Yani, o, canım, yani siyah seçimden. beyaz haline geldi yani. Aşı konusunda da ikiye bölündü. Bilmem ne konusunda da ikiye bölünüldü. Aşı yani, noktasında ikiye bölünülmesi zaten şeydir yani. Ee, ne olacağının Artık böyle nerede ikiye bölüneceğimizi şaşırmanın doğru oldu. Bir de şey oldu ya aşıda şimdi. Sağlık Bakanlığı aşı. Dedi. Dedi. Hemen işte AKP e, karşılarıyla AKP taraftarları arasında aşı iyidir, aşı kötüdür diye bir bölümlü oldu. Ondan sonra başbakan ben aşı olmayacağım deyince millet şaşırdı. Millet şaşırdı zaten. E biz hani aşı hayır diyorduk başbakanla evet. aynı noktaya geldik falan diyen adamlar ne yapacağını şaşırdı en şey e, saçma olay oydu yani. İşte zaten ne diyeceğini şaşırdım. O beklenmeyen hareket yüzünden, o garip hareket yüzünden Türkiye'yi ee, bütünleştiren bir hareket oldu. <gülüyor> Bütünleştiriyorum. Aşı konusu çok konuşulmadı medya üzerinden. Başbakan yani herkes yaptı. kendi sohbetleri arasında konuştu da hakikaten bilgilenmek için veya fikir oluşturmak için konuşuldu. Hiç böyle bir gerilim olmadı. Yani böyle hep şeyden bahsediyor Türkiye ikiye bölündü. Her konuda böyle uçlarda insanlar falan. Bence evet. e, başbakanın en Büyük şık hareketiydi o birleştirme açısından. Açık, aşı konusunda insanlar ikiye bölünmüştü hayır ve evet diyerek. Ben de olmayacağım diyerek hayır diyenleri şaşkın olurdu. Evet diyenler biz size aşıya evet demiştik ama başbakan hayır deyince biz ne yapacağız şimdi. Biz hayır de hayır demiş deyince... sayılır mıyız diye düşündü. Böyle bir şey oldu o çok bütünleştirici bir şeydi bence. Evet, onu, onu bu kadar stratejik unutmayalım yani. Bu kadar stratejik düşünerek mi oldu, olmadı mı? Yoksa onu da tam bilmiyoruz ama e, sonuçta bir kafa karışıklığında bir daha yol açtı. Kafa karışıklığında birleşildi en azından. Kafamız yok karıştılandı. Ya tabii şey de var. Yani ortada kalma e, yani iki şöyle ortada durup iki tarafı da eleştiren adama da şey azaldı. Tahammül azaldı mı? Böyle, o adam, se doğru. Hiç sevilmiyor yani öyle bir e, şey var çirkin durum var bence en rahatsız edici nokta o. yani Şöyle o tarafa bir, bakıp yani bakın bu, bu da böyle bu da böyle ama bence diyorsun bu tarafa bakıp bu da böyle e, sen ne sen ne diyorsan iki tarafta bu sefer o ortada kalan adama yükleniyor onlar yani, işte ortada olan adamlar e, şey ortada duran adamlar ve şey tipi cümlelere tahammül yok artık bu böyle böyledir ama şu şu da var diyen adama hemen aşı. O zaman şey yaparsın diyorlar. Madem hem karşısın hem böyle bir yanıyla karşısın bir yanıyla taraftarsın bu duruma o zaman aç. O zaman aşı olacağım diyerek hiç konu orada değilken e, buraya geliyor. Yani e, bir garip hayatımıza değişik kavramlar yedi 2009'da. Doğru. E, mesela kozmik. Lafı son günlerde girdi. İşte ne bileyim açılım lafı. 2009'un lafı açılımdır. Açılım lafı girdi. Bundan sonra bir ara unuttuk ama 2009'un başlarında bir ezber bozan diye bir laf girdi hayatımıza. Doğru. Yoğun bir şekilde e, kullanıldı. Onun dışında başka 2009'da hayatımıza giren laflardan şey var. Bizim hiç kullanmadığımız ve aslında benim mutluluk duyduğum ikoncan ikon, ikon lafı var. Ondan sonra bir de bizim çok duyduğumuz, her yerde isız gördüğümüz... lafı vardı. 2009'un lafı mıydı? 2009 tabii. Adam. 2009 maalesef 2009. Bak şimdi 2009'a karşı fikirlerim biraz daha karamsar olmaya başladı, kötümser bakmaya başladı. Biz hiç canlı yayında yapmadık ama şey... Canlı yayında teklif. Kolbastı kol kol e, Biz yine neyse ki oynamadık canlı yayında Öyle bir, Ben hala oynayan da görmedim Nasıl oynayan görmedim Bayağı görmedim yani Kolbastının müziğini duysam tanımam Oynayan adam görsem anlamam Gündüz televizyon olduğunu. seyretmiyor musun? Hiç Seyredemiyorum ki hiç Okullara kadar girmiş bazı okullarda son teneffüste Kolbastı çalıyorlarmış teneffüs Bahçeye? Çocuklar evet. çıkıp oynuyormuş Haberin yok ne Ankara'da. güzel eğlenceli bir şeymiş bu Ankara'da. O kadar Benim çok yerde. hoşuma gitti yani Bilmiyorum eleştirerek mi söylediler insanlara Ama çocukların okulun bahçesinde koşmak dışında Dans etmesi harika bir şey Tabii şey, harika bir şey de her gün kolbastaklidi yapan küçük kızlar yoksa harika bir şey insanların çocuklarını oynaması. Her gün kolbastayla oluyor mesela pazartesi günleri bastı olsun da salı günleri mesela başka bir şey. Mesela horon olabilir, çarşamba günleri başka bir şey olabilir. <gülüyor> i̇şte bunun da tartışması şimdiden çıkacak. Peki hangi gün şey olacak? Hangi günler? Yani? hep Hep aynı yöreleri oyunları. Bir gün diye. olmasın. Yani öyle bir şey. Şimdi o yüzden 2009'da böyle aklımızda kalan şeyler e, kavramlardan bir tanesi de oydu diyelim. Bundan sonra Kolbastı da... bitti ama değil mi? Ama bir iki defa güldük ona. Ondan sonra kalmadı herhalde. Ona niye göründüğünü de ben tam anlayamadım. Yani espri... E gelin bir dans lazım millete. haber o şıkır şıkır oynamaktan. kolbastı müziği enteresan değil. Göbek atması değişikti. Onu tercih etti insan bir ara. Yani o yüzden herhalde de ben... Bir de böyle niye kolbastı deyince böyle küçük küçük artık o şekilde gösterildi galiba televizyonlarda falan hep o şekilde mi gösteriyor ne oluyor da? O şekil bu şekilde Bir de küçük küçük <gülüyor> adamların dans ettiğini oynadığını görüyorum ya. Galiba benim birazcık rahatsız eden o televizyonlarda. Koca koca adamlar çevresine toplanıp bıyıklı bıyıklı adamlar işte 14 yaşındaki 13 yaşındaki kızların kolbastı böyle hareketli bir şekilde kolbastı oynayışına. Ya izlemelerinden lan sonra? O adamlar... Dans etmeyen kızları da aynı şekilde baktığı için Rahatsız olacağın nokta Kolbastı değil Adamların kendisi Yani herhangi bir durumda da <gülüyor> Diye bakan o bıyıklı abiler dolaşıyor maalesef. Maalesef şey, Televizyon programı falan da oldu doğru söylüyorsun ee, Çocukların şarkı söylediği var. programlar Vardı yani evet. o Bana biraz şey geldi bu yıl Takım elbiseli çocukları gördük ya Sadece takım bir side çocukları gördüğümüz programın yanında bir tane sadece kızların katıldığı, anneleriyle beraber katıldığı bu tip bir program var. Nasıl? Yaşla it, e, adının geçtiği bir program da var yani. O yüzden e, belli bir yaşta olan genç kızların şarkı söylediği anneleriyle birlikte ve e, işte birincinin seçildiği bir program var. Görmedin mi sen? Hiç görmedim. Ya, ya ben daha uç noktası yok yani. Koptum. Yani gündüz televizyonumuz biliyorsun bizim Nikolay Disney. Doğru. Onlar arasında gidip geliyoruz. Ee, salı günlerimizde temizlik var ya. He. Orada açıyor Hatice ee, Hanım şey pedaller. su gibi diye bir program. Hangi kanalda? Fox. Su gibi de ...şey e, sunuculardan bir tanesi... ...bir tane hanım kızımız var. Ha. Kendisi hanım kız olmadığını iddia ediyor. Ben ona böyle böyle arayayım mı? Bununla da gurur duyuyorum diyen bir kız var. Ha, böyle mi konuşuyor? Ha. Bir de Deniz Feneri'ndeki adam var. Uğur Aslan. Uğur Aslan var. Çok etendi bir kişi şey bu. Evlilik programı. Şeye bağırdılar en son. Bir tane seyirciler arasında bir kadın var. O herhalde bir deliydi de... ...şeyler, yapımcılar şey demiş. Seni biraz daha deli yapacağız diye. Saçını başını da bir... <gülüyor> değil, kesmişler. İki senedir gelen varmış bu okuma. İki senedir biz size koca bulmaya çalışıyoruz. Beğenmiyorsunuz kimseyi. Adamın saçı var, dişi var, işi var diye falan böyle yazılıyordu her şey. Düzenli olarak geliyormuş yani. İki senedir adam. canım saçı ve dişi olan adamları bile beğenmiyormuş anladığım kadarıyla. Vay be. Yani o kadın ne neye geliyormuş anlamıyorum ki. Herhalde... Parasını alıyormuş. Uğur Aslan ve o hanımefendi gibi bir şey olmak istiyor. Sunucu gibi bir şey olmak istiyor. Olur valla. Yani... Ya ben 2000... artık hiçbir şey şaşırmıyorum <gülüyor> 2009 yılının son e, hediyesi son hediyesi de e, Tarım ve Köyüşleri Bakalım Ehli kere verilmiş e, kim vermiş bakayım kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında bir açılışa katılmış İzmir'in Seferihisar ilçesinde. Yayçep açılışı mı? Ee, Yaçep açılışı gibi. Yavru keçi hediye edilmiş. Aa ne güzel. Bakana. Gerçi ne yapacak bakan onu şimdi şehrin köpeği i̇şte, i̇şte Meclise götürse meclis parkını orada kızar meclis Olmak, başkanı. Yedi bütün kimleri lütfen ya Mehti Bey falan da. Koruması veya böyle bir asistanı işte neyse artık özel kalemi onlara verse şey olur. Onlar koruması zor da durumda kalır ya. kavurmayı getirse. Ne yaptın lan sen? <gülüyor> Abi onu kesin Abi neden ben. Bakalım ben kesin ne vermediniz biz? Götür bunu ekmek arasında getir bana falan diye öyle kızı. Yani ya, ben hep söylüyorum bir hediye alınırken canlı hayvan alınırken o fikir geldiği zaman dört kere beş kere düşünmek lazım. Bu adam Acaba nerede alsam, bakacak? Alsam, nerede bakacak? Nasıl yapacak? Nerede yiyecek? En azından e, o yüzden yavru keçiyle bir e, fotoğrafı da var burada. Bu da 2009'a damgasını vuran daha doğrusu son damgayı vuran fotoğraf olarak gazetelerde. Bazı bakanlıklar da zor işte tarım bakanı olduğun zaman aldığın hediyeler belli işte. Keçi, koyun, ondan sonra ne bileyim, küs be. Bu tip şeyler böyle tarımda kullanılacak şeyler. Teknoloji bakanı olduğun zaman hep böyle pahalı cep telefonları falan geliyor hediye E tabi i̇şte. öyle bakacağım dikkat edeceksin artık ona göre. Mesela İçişleri Bakanı, Ne içli bakanı? köfte, <gülüyor> <Bu tip> şey. <gülüyor> İç pilavı, <gülüyor> başka da bir şey yok. Başka da bir şey gelmiyor Doğru bakanlığa oynayacaksın hediye istiyorsan eğer Mesela Dışişleri Bakanlığı ne gelir Dışişleri Bakanlığı hep şeylerden Buzdolabına bakarsan Dışişleri Bakanlığı'nın Hep bir de dış ülkelerden Gelmiş magnetler Buzdolabı açılmıyor bak o kadar magnetle Dolmuş Başka bakanlık söyle bana Bakana gelen hediyeyi söyleyeyim Orman Bakanı mesela Orman Bakanı balta Balta mı Tabii. balta oğlum İyicek bir şey düşün, düşün ya Orman kebabı, of. dağcı kebabı, of, of, çoban of. kebabı, çoban salata. Mesela kadından sonra mı devlet bakanı? Kadından sonra Genelde devlet. de kadın olduğunu düşün. Ona güzel, hoş bir broş. Broş mesela. Broş. Ya, o tip bir şey. Ondan sonra bak, söyleyeyim sana. Ulaştırma bakanı. Ulaştırma bakanı. 98 ekibi model araba. <gülüyor> Buyurun efendim, iyi ulaşımlar. Ve cep telefonu. Cep telefonu bak. Hangi bakana hangi hediye alınması gerekir konusunda devam ediyor. Devam edelim. Ondan sonra ee, başka bakan... Milli Eğitim Bakanı. Milli Eğitim Bakanı. Kitap. En güzel kitap. Milli Eğitim Bakanı zaten şeydir ya herhalde. Herkes kitap getiriyordur. Başka bir şey getirmek lazım. Doğru aslında. Yani böyle söyleyeyim. Sulu hı. boya seti. Ha, mesela... Eğitimden önemli safhalarından biri boya yapmak. Sulu boya. boya. Ali'nin başladı mı boya yapmaya? Tabii canım. Yani yani hangi, kağıt kalmadı. Hangisi, yani hangi boya üzerine yoğunlaşıyor? Bugünlerde sanatını hangi boya boyayla izlemiyor? Uzun zamandır en sevdiği sulu boya. Sulu boya mı? Hı hı. Vay be sulu boyaya başladı yani. Sulu kuru karıştırıp boyuyor ve gerçekten renk cümbüşü. Evi de boyuyor mu bu arada? Çünkü sulu o... boyayı kontrolü de zor bir şey değil mi? Yok yok çok güzel. Öyle çok ben. Hiç taşırmadan. Kenardan kenardan. Halılara şey yapmıyor mu? Yok. Bence artık guaj boya zamanı gelmiş. Guaj boya hangi boya diye? Guaj boya diye bir boya vardı. En sevdiğim boyadır benim. Nasıl olur? Tüpün içinde olan değil tüpün de. Tüpün içinde olan. Şey böyle küçük şeylerin içinde olan değil mi? Tüpün içinde olur. Guaj boya. Akrilikle guaj aynı şey mi? Akriliki bilmiyorum. Hmm. Guaj alırsın çünkü en sevdiğim şeyi Baya uzun kullanırsın guaj boyayı Guaj yani boya öyle. dayanıklıdır tabi doğru Mesela kuru boya öyle daha çabuk biter İşte ne bileyim sulu boya kurur bir şey olur Kaybolur bir de, Bak de kuru bakımını boya Evet o yuvarlakların içinden çıkar Sulu boyanın şeyleri boyaları Dünyada takır, en takır, sevmediğim tukur. boya biçimi Pastel boya Pastel boya mı? Hmm. Kalem desen kalem değil Boya desen boya değil. Elini tutsan elini Çekeyim şey yapar şey. Pastel boya ne kadar güzel. Guaj Boyayı her zaman destekliyoruz. 2010 yılı umarım ki Guaj Boyanın yılı olur diyorum ben. Valla herhalde 2010 ile ilgili en güzel dileklerden biri bu oldu Oktay. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. O zaman seni reklamlarla coşturuyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İçtin mi? İngilizce yazılınca gerçekten komik olan bir espri sevgili dinleyiciler buyursunlar efendim. İngilizce yazılınca birçok şey mesela çok komik oluyor bazı şeyler mesela That was a good life. <gülüyor> That was a good life. O mesela da, yılın esprisi. O da çok etkili ya yılın esprisi. Yılın son günlerinde geldi güzel. Ee, şimdi bu arada domuz gribi için üst düzey salgılar veya Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Margaret Chan'den de Alıyoruz demiş ya alıyoruz demiş. Aşı oldunuz bu sorusu. Çok var, ağladınız demiş. Hayır demiş. Hadi ya aşı oldunuz mu? Yok demiş. Ne alakası var demiş. <gülüyor> o kadar anlatıyorsunuz demiş. Aşı. Ha tabii olacağım canım. Tabii olacağım. Acaba sen de mi böyle bir noktaya geldin Yok ben olacağım gerçekten ya. O Bürgenin... da gerçekten demiş. Margaret de gerçekten demiş. Bölgenin premierini bekliyoruz. İşlerimiz olsa ondan sonra hepimiz aşılarımız olup şey örtümüz üstümüze çekip o günü geçirmeye çalışacağız evden. Ne kadar güzel. Gerçekten. Ee, o yüzden şey dünyadan da böyle bir şey geliyor. Aşı dalgası. Mı? Aşı dalgası geliyor. Orada bir dalga geliyor. Fenerbahçe 2010'un ilk e, transferini yapacak, bomba, bomba transferini yapacak diye e, bugün gazetelerde haber var. E, Ronaldinho, Romalı. Dinho mu? Evet. O diştek adam. Evet. O değil mi? Nereden biliyoruz? Bir tane bir futbolcu biliyoruz ya, onun reklamlardan biliyoruz. Vallahi i̇yi, i̇yi herhalde o adam, değil mi? Bütün reklamlarda o oynadığına göre. Tabii sonra. Ee, bu sene olmazsa ileride gelirim kesin demiş. Yani çok özür dilerim. Emekliliğime mi gidiyor? <gülüyor> çok özür dilerim. Bunu şey yapmamıştım ben. Ee, devamını okumamıştım canlı yayında. <gülüyor> bir ilk gerçekleşti bugün de. Ee, o zaman biz yeni yıl dileklerimizde bitirelim Yeni yılın rengi turkuvazmış onu da söyleyelim tamam. Her sene turkuvaz oluyor yeni yılın rengi. Hakikaten. Geçen sene değil miydi ya Ben de bu arada şans eseri kırmızı giymişim yeni yıl diye Ne kadar ne güzel abi. oldu bak Renk getirdim Kırmızının adeta. görünmeyen bir yerde olması şart mı öyle bir şey var mı Don olarak evet, Kırmızı don demiyorlar mıydı? Yani o görünmeyecek falan filan gibi bir şey. Bir gerilim mi oluyor? Kırmızı var mı? Donum kırmızı. Diyince donlu mu düşünüyorsun? Ben herkesin donunun kırmızı olduğunu düşünüyorum. Herkesin donunun kırmızı olduğu bir ortamda diyorum ben. Evet çok güzel. Sevgili dinleyiciler 2010'da... Herkesin mutlu olmasını, dileklerine kavuşmasını ve olmayan şeylerin de daha iyi şeylere, hiç umulmadık kadar iyi şeylere e, yol açmasını ay şu işimiz yattı dediğiniz anda daha iyisinin hemen kapınızda olmasını diliyoruz. Modern sabahlar olarak pazartesi sabahında karşınızda olacağız. Yeni bir yılda buluşacağız hepinizle. Güzel bir gece de geçirmenizi diliyoruz hepinize. Ha, harika da bir hava var. Çok güzel bir hava Denk var. Denk sokaklarda olun. Denk getiremezseniz e, biz radyodur. <gülüyor> bizi dinleyin. E, evet, biz gece TRT FM'de olacağız 12'den sonra evet, 12'den FM'de. itibaren 12'den itibaren yeni bir yılın ilk dakikalarında bir şeyler değişti mi hayatımızda onu arayacağız sabahın 7'sine kadar bulamazsak da önümüzdeki günlerde aramaya devam edeceğiz diyoruz ve veda şarkımızla çok güzel bir şarkı olsun git şöyle çok güzel güzel şarkı güzel atıyorum. bir şarkı olsun vallahi 2000 yani şimdi biraz düşük bir şey şarkı bu olsun. Öyle bir şarkı mı olsun? Yani, yani nasıl nasıl olacaksın? Çok, çok güzel olsun şarkı. Çok, çok Önemli olan güzel olması. Önemli olan çok güzel olması. Bir anla değişir işir bu